27. Kaset Eûzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Hıcır Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiş olup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 elif lam ra tilka ayatul kitab wa qur'an mubin elif lam ra bunlar kitabın ve apaçık bir kuranın ayetleridir. U rubema yeweddu allazina keferu kanu muslimin İnkar edenler, birçok defa kendilerinin Müslüman olmalarını arzu ederler. Onları bırak, yesinler, eğlensinler ve boş emel onları oyalasın. Yakında kötü sonucu bileceklerdir. Ve Ehlekna min karyetin illa Bizim helak ettiğimiz her bir memleketin mutlaka bilinen bir yazısı, belirli bir süresi vardır. Mâ tesbiku min ummetin eceleha ve mâ yeste'khirûn Hiçbir ümmet kendisi için belirlenen süreyi geçemez, ondan geri de kalamaz. Ve قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمعجون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت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 biz melekleri ancak hak ve hikmetle indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez. İnna nhamun ezellnâzikra ve Şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz.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 kendilerinden öncekilerin uğradıklarına dair hüküm geçmiştir. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا ف۪يهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ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 Gökte burçlar yarattık. Onu bakanlar için süsledik. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرجيم. Onu Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan her bir şeytandan koruduk. اِلَّا مَنْ اسْتَرْقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ancak kulak hırsızlığı yapan olursa onu parlak bir ateş parçası kovalar. <gülüyor> Biz yeryüzünü yaydık ve üzerine sabit dağlar yerleştirdik. Orada her ölçülü şeyden bitkiler bitirdik. Orada sizin için ve rızkını veremeyeceğiniz kimseler için geçim kaynakları meydana getirdik. وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٌ Her bir şeyin hazinesi yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belirli bir ölçüye göre indiririz. Ve arslanrriyalı waqıh fə anzelnā min al-ṣamāʾ imān fə asqainā kumu fə asqainā kumu Biz rüzgarı aşılayıcı olarak gönderdik.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 Cinleri de insandan daha önce çok sıcak bir ateşten yarattık. ''Ve قَالَ qâle rabbuke lil melâiketi inni khalikun başaram min salsalim min hamain mesnun.'' ''Fa izâ sevveytuhu ve nefekhtu fîhimin rûhî Hani Rabbin meleklere...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 İllâ iblise ebâ en yekûne ma'as-sâcidîn Ancak iblis secde edenlerle beraber olmaktan çekindi. Qâle yâ iblis-u mâleke ellâ tekûne ma'as-sâcidîn Allah, Ey iblis, sana ne oldu da secde edenlerle beraber olmaktan çekindin?" dedi. "El em eku li escud li min masnun." İblis, "Ben kuru bir çamurdan, şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattığın insana secde edecek değilim." dedi. قَالَ فَخْرُجَ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَج۪يمِ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ Allah, öyleyse çık oradan. Çünkü sen rahmetten kovuldun. Hesap ve ceza gününe kadar sana lanet olsun dedi. قَالَ رَبِّ فَاَنْذِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ İblis, ey Rabbim, hiç olmazsa bana onların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ İlâ yevmil veqatil me'lûm. Allah, bilinen vaktin gününe kadar sen mühlet verilenlerdensin dedi. Kâle Rabbi bimâ eğveytenî leûzeynenne lehum fil ardı ve leugviyennehum ecma'în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 Aldananlardan sana uyanları azdırabilirsin dedi. Ve inne cehenneme l Şüphesiz ki onların hepsinin buluşacağı yer cehennemdir. Leha seb'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. O cehennemin yedi kapısı vardır. Her bir kapıdan girmek için onlardan bir bölük ayrılmıştır. İnne <gülüyor> almuttaqin Kötülükten sakınanlarsa cennetlerde ve pınar başlarındadır. Mu bi salamin amin. Onlara Güven içinde esenlikle oraya girin denir. <gülüyor> Biz onların kalplerindeki kini çıkarır atarız. Artık hepsi de kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar. La yemassuhum fiha nasabun ve ma hum minha Orada onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir. Nebi ibadi enni ene'l gafurur rahim Ey Muhammed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 onlar korkma, biz sana çok bilgili bir çocuğun olacağını müjdeliyoruz demişlerdi. Ola abshar ala amma sani alkibar, İbrahim bana ihtiyarlık çökmüşken mi çocuk müjdeliyorsunuz? Bunu neye dayanarak müjdeliyorsunuz demişti. قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِط۪ينَ Onlar, biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümidini kesenlerden olma demişlerdi. قَالَ وَمَنْ يَقَنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّٓا İbrahim Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümidini keser deyip Ey elçiler sizin işiniz nedir diye sordu. Qalu inna ursilna ila qawmin mujarimeen illa ala lu'tin inna lamunajjuhum ajma'een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 azab içinde kalanlardan olmasını takdir ettik. Felemme ca'ele lutil murselun. Kal innakum Elçiler Lut ailesine gelince Lut siz gerçekten tanınmayan kimselersiniz dedi. قالوا بلجئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق واننا لصادقون فاسري باهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد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 Vqḍaynā ilyih zālīk al-āmra an nābīr hāʾulāʾ sabaha karşı kaminin köklerinin kesileceğine dair emri bildirdik e ehul Medine diyete beşi Şehir halkı Lut'un misafirlerini duyup birbirlerine müjde vererek geldiler. O ale in nehe uleillafi feleef vaun. وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُونَ Lût dedi ki, Bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin. Allah'tan korkun, beni utandırmayın. قَالُوا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Onlar, biz seni yabancıları misafir edip korumaktan men etmemiş miydik dediler. Qalaha <gülüyor> ulai <gülüyor> Lut Eğer alacaksanız işte kızlarım. Onları size nikahlayabilirim dedi. لعمرك اِنَّهُمْ لَف۪ي سكرتهم يَعْمَهُونَ Ey Muhammed! Senin hayatına and olsun ki, onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ Nihayet, güneşin doğacağı sırada, Şiddetli bir gürültü onları yakalayıp helak etti. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِ لَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ Biz onların şehirlerinin üstünü altına getirdik ve üzerlerine sert taşlar yağdırdık. İnne fi zalika leayet lilmutevessimin Şüphesiz ki bunda sezip kavrayanlar için nice ibretler vardır. Ve innaha lesebilin muqim O şehrin kalıntıları bir yol üzerinde hala durmaktadır. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً Gerçekten bunda iman edenler için bir ibret vardır. وَاِنْ كَانَ اَصْحَابُ الْاَيْكَةِ لَظَالِم۪ينَ Ey ki halkı da hakikaten zalim kimselerdi.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 Ve elbette sana iki kitap verdik, Mesnevi ve olsun ki biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve yüce Kur'an'ı verdik. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ للمؤمنين. Sakın onlardan bir kısmına verdiğimiz şeylere gözlerini dikme, onlara üzülme. Mü'minlere şefkat kanadını indir. وَقُلْ De ki, şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım. Nitekim, biz,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 فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَع۪ينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Senin Rabbini and olsun ki onların hepsini yaptıkları şeylerden sorumlu tutacağız. بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ sana emredilen şeyi açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir. İnna kafina kalmustehziiin. Ala edenlere karşı biz sana yeteriz. Al-ladin yajgalun ma Allahi ila han ahraf asofa Allah ile beraber diğer bir ilah kabul edenler, yakında hatalarını bileceklerdir. Andolsun ki onların söyledikleri yüzünden senin canının sıkıldığını biliyoruz. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ O halde sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. وَعْبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nahl Suresi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 Ete amrul lahi fe la tasta'cilu Subhanahu Allah'ın emri gelmiştir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.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 Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir. <gülüyor> Allah insanı bir damla sudan yarattı. Buna rağmen insan birdenbire apaçık bir hasım kesildi.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 وَلَكُمْ ف۪يهَا جَمَالٌ ح۪ينَ تُر۪يحُونَ وَح۪ينَ تَسْرَحُونَ O hayvanları akşamleyin yataklarına getirdiğinizde ve sabahleyin meralara götürdüğünüzde sizin için onlarda bir güzellik vardır. Vetehmmi efkum إِلَّا Bu hayvanlar, sizin yüklerinizi de ancak zorlukla varabileceğiniz memleketlere taşırlar. Şüphesiz ki sizin rabbiniz çok şefkatli,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 وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّب۪يلِ وَمِنْهَا جَائِرِ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَع۪ينَ Doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. O yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. <gülüyor> <Sessizlik> Sizin için gökten su indiren Allahtır. O sudan içersiniz. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla biter. Yubitulaku bihi'z-zar'a ve'z-zeytun ve'n-nakhil vel ve min fi Allah onunla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 وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَاً تَم۪يدَ بِكُمْ وَاَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِهُمْ يَهْتَدُونَ Allah sizi sarsmasın diye yeryüzünde sabit dağlar,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 وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız onları sayamazsınız. Gerçekten Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ Allah, sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyler... Hiçbir şey yaratamazlar. Zaten onların kendileri yaratılmışlardır. Emvâtun <gülüyor> ve Onlar diriler değil, ölülerdir. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler. İlahukum ilahun vâhid. Fellezîne lâ yu'minûne bil âkhirâti qulûbuhum munkirâtun ve hum Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Fakat ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmektedir. Onlar büyüklük taslamaktadırlar.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 الذين تتوفاهم الملائكه ظالمين انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلا ان الله عليم بما كنتم تعملون.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 Kötülükten sakinanların yurdu ne güzeldir. Cennet Adeni'ye dâhil ona tejri min, tahti hal anhâr lâm fiha ma yashâun. Kâzâlik yezil Onlar altlarından ırmaklar akan. Adn cennetlerine girerler. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. İşte Allah takva sahiplerini böylece mükafatlandırır. Al-ızzatın kıyılarında, Allah'ın kıyılarında, Allah'ın kıyılarında, يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ دَخُلُ الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken selam size, yaptıklarınıza karşılık haydi cennete girin derler. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم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 وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ شَيْئًا نَّحْنُ وَلَا آباؤنا. نَحْنُ وَلَا آباؤنا.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 وَاَجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَ اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ <الْمُكَذِّبِين> ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin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 ve aqsemu bilahe jehd aimanim la ybagthu Allahu mayymut bala uğdağı alayhi hakkı o, ola kın la yâlamun kafirler Allah ölen kimseyi tekrar diriltmez diye olanca yeminleriyle Allah adına yemin ettiler. Hayır, bu Allah'ın yerine getirmeyi üzerine aldığı gerçek bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذ۪ي يَخْتَلِفُونَ ف۪يهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِب۪ينَ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 ona söyleyeceğimiz söz sadece ol demektir ki o da hemen olu verir. Ve <gülüyor> Ladin hajroo min bagdi ma zulmu lanu bow dunya hasana, wa la ajroo al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 28. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّحِي اِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Ey Muhammed! Biz senden önce de Sadece kendilerine vahyettiğimiz erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim ehlinden sorun. Bil beyinâti ve zubur <gülüyor> ve enzelnâ ileyke dzikr litubeyyine linnâsi mâ nuzzile ileyhim ve leallehum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 Kötü işler düzenleyenler, Allah'ın kendilerini yerin dibine batırmayacağından veya kendilerine bilmedikleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yahut da onlar dönüp dolaşırlarken azabın kendilerini yakalamayacağından emin midirler?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 <gülüyor> Onlar Allah'ın yarattığı her şeyin gölgesinin boyun eğerek Allah'a secde edip sağa sola döndüğünü görmüyorlar mı? وَلِلَّهِ وَلِ يَسْجُدُ مَا فِي, وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا <يَسْتَكْبِرُون> <gülüyor> Göklerde ve yerde bulunan her bir canlı ve melekler Allah'a secde ederler. Onlar hiç büyüklük taslamazlar. Ye hafunu rabbahum min ve yefalun ma Üstlerinden Rablerinin bir azap göndermesinden korkarlar ve kendilerine emredilen şeyleri yaparlar. وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوا اِلَاهَيْنِ اِثْنَيْنِ اِنَّمَا Allah, iki ilah edinmeyin, o ancak bir tek ilahtır, öyleyse yalnız benden korkun dedi.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 وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ Size gelen bütün nimetler Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğu zaman da yalnız O'na yalvarır yakarırsınız. ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الظُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ Sonra da sizden o zararı kaldırdığı zaman bir de bakarsınız ki içinizden bir grup raplerine ortak koşarlar. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Bunu kendilerine verdiğimiz nimetlere karşılık nankörlük etmek için yaparlar. Haydi keyfinize göre yaşayın. Yakında gerçeği bileceksiniz.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 Mutlaka hesaba çekileceksiniz. Onlar kızları Allah'a nispet ediyorlar ki Allah bundan münezzehtir. Canlarının istediği erkek çocukları da kendilerine mal ediyorlar. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْؤُنْ فَظَلَّ مُسْوَدًّا وَهُوَ Onlardan birine kız çocuğu müjdelendiği zaman, içi öfkeyle dolarak, yüzü kapkara kesilir. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْءِ مَا بُشِّرَ Ey muskuhu alahu nun em yudsuhu fi't turab ala sa ama Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kaminden gizlenmeye çalışır. Şimdi onu aşağılık içerisinde yanında mı tutacak yoksa toprağa mı gömecek? Dikkat edin. Verdikleri hüküm ne kadar kötüdür? Lillâzin la bil Ahirete inanmayanların böylesine kötü sıfatları vardır. En yüce sıfatlar ise Allah'ındır. O çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Vello yaa'hdullahu nas bi ma terak alayha min dabbeti, vakin وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّنْ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ Eğer Allah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 وَيَجَعَلُونَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَةُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُم مُفْرَطُونَ Onlar kendileri için kötü gördükleri şeyi Allah'a nispet ediyorlar.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 aklını kullanan bir kavim için hiç şüphesiz bir ibret vardır. Wa ohâ rabbuka ilannahlî en ettahizî min elcibâli buyûtan ve min eşşecri ve min mâ ya'rışûn. Summe kulî min kulli't temrâti faslukî subul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 Allah خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من sizi yarattı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 Pemâllazîne fuddilû birrâd dı rızkıhim alâ mâ meleket eymânuhum fehum fîhi sevâ. Efe bi Allah rızık konusunda bazılarınızı diğerlerinden daha üstün kılmıştır. Üstün kılınanlar kendi rızıklarından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 Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Ve ibadet edenler Allah'ın nimetini inkar mı Ve yerden, kendileri için hiçbir rızka sahip olmayan, Ve Ve ve rızık vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorlar? Fala tazribu lillahi İnna Allah yâlem ve la Artık Allah'a ortaklar koşmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما رزقناهو من رزق حسن فهو ينفق منه سرا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل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 İnsanların çoğu bilmezler. Bu varabillahu mesel ar-raculayn ahduhuma ebrekun la yakdiru ala şey'in ve huwa kellun ala mavlahi aynama yuwajjihu la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 Allah u ekrjekum bi buton ummhatikum la tâlemun şe'âu ve jâlalukum ustma ve alâbâsara ve alâfîda ve jâlalukum ustma ve Allah sizi annelerinizin karınlarından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 Allah, jəgal l-kum min buyut-kum sakanıv ve jəgal l-kum min تَسْتَخِفْفُونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَا حِينَ Allah, evlerinizi sizin için bir huzur yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek yolculuk gününüzde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 Allah ﷻ jəgaləküm mima xalqazıllanıv, və jəgaləküm min aljibal aknanıv, və jəgaləküm sarabıl, və jəgaləküm sarabıl taqi kum alharıv,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 üzerinizdeki nimetini tamamlıyor. Fe in Ey Muhammed, eğer yine yüz çevirirlerse sana düşen ancak apaçık bir tebliğdir. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ Onlar Allah'ın nimetini bilirler, sonra da onu inkar ederler. Onların çoğu kafirlerdir.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 وَإِذَا رأى الذين ظلموا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ Zulmeden kimseler azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve onlara mühlet de verilmez. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا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 o gün Allah'a teslim olurlar. Uydurdukları şeyler de onları bırakıp kaybolur. Al-llāzin ve wa an zidnahum Biz inkar edip Allah'ın yolundan alıkoyanlara bozgunculuk çıkarmaları sebebiyle. Azap üstüne azap veririz. Ve yevmen neb'athu fi kulli ummeti shahidan aleihim min anfusihim ve ji'na bike shahidan aleha.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 ولا تكونوا كالتي نقضت وجلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة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 Vlo şay Allah, lê jâlêkûn ımmetê waheydetê, vla ki yüzlû mey şay, vyehebi mey şay. Allah eğer dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı fakat o dilediğini saptırır dilediğini doğru yola iletir andolsun ki siz yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz Valla tettahidu aynan kum daxolam bine kum fatzil qademu bagdethu bootha ve tazu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 Ahirette de sizin için büyük bir azap vardır. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Allah'a verdiğiniz sözü az bir değer karşılığında değiştirmeyin. Eğer bilirseniz, Allah katındaki sevap sizin için daha hayırlıdır. Ma'indakum ya, f'duwa ma'indallahi baqo, valla najaziyyan, sabr'u, ma yamalun. Sizin yanınızdakiler tükenir. Allah'ın yanındakilerse bakiydir. Tükenmez. Biz sabredenlerin mükafatlarını yaptıklarının daha güzeliyle veririz. Men 'amila salihan min zekrin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyennahu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 Yaptıklarının daha güzeliyle veririz. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ Kur'an'ı okumak istediğin zaman Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığın. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى Doğrusu şeytanın iman edip de yalnız Rablerine güvenen kimselere karşı hiçbir gücü yoktur. اِنَّمَا سُلْطَانُهُ Onun gücü ancak kendisini dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlara karşıdır. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ بَلْ أكثرهم لَا يَعْلَمُونَ Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman...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 İnne'llezine la yu'minun bi ayati'llahi la yahdihimullahu ve lehum azabun aleem Şüphesiz ki Allah'ın ayetlerine iman etmeyenleri Allah doğru yola iletmez. Onlar için acı bir azap vardır. اِنَّمَا يَفْتَرِ الْكَذِبَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ Yalan uyduranlar ancak Allah'ın ayetlerine iman etmeyen kimselerdir. İşte asıl yalancılar onlardır.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 ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ Bu, onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu doğru yola iletmeyeceğinden dolayı böyledir. Ulâika'l-lezîne tıb'a Allahu alâ kulûbihim ve sem'ihim ve ebsârihim ve İşte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafil olanlar da işte onlardır. La jarma ennhum Hiç şüphe yok ki ahirette zarara vuracak olanlar da onlardır. Thumma in rabbakal lillezina haceru min ba'd ma thumma cahadu ve sabru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 يَوْمَ تَعْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Kıyamet günü herkes gelir, kendi canını kurtarmak için uğraşır. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz. Vazrab Allahı, məsələn, qırıya, kana tam, ızmın, ntein, yatıha, rızqı ha,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 Onu yalancı saydılar. Bunun üzerine onlar haksızlık ederlerken azap kendilerini yakalayıverdi. Takulu mimma razaqakumullah halalen ve şkurû ni'mete Allah. Ve şkurû ni'mete Allah in kuntum iyahu ta'budun. Eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve onun nimetlerine şükredin. İnne ma harrama aleykumul meyte ve lehme'l khinziri ve ma'a hille liğayril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 Metâ'un qalîlun ve lehum azâbun elîm. Onların kazandıkları az bir dünya menfaatidir. Onlar için acı bir azap vardır. Ve alen lezîne hâdû harramnâ mâ qasasnâ aleyke min qablu ve mâ zalemnâhum. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Ey Muhammed! Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.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 اِنَّ اِبْرَٰهِمَ كَانَ اُمَّةً قَالِتًا لِلّٰهِ حَن۪يفًا وَلَمْ يَكُ İbrahim gerçekten Allah'a boyun eğen ve O'na yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi. شَاكِرًا لِيَنْعُمِهِ İyi terbaha ve hadahe ila siratun mustakim. Rabbinin nimetlerine şükrederdi. Rabbi de onu peygamberliğe seçti, ona doğru yolu gösterdi. Ve ataynahu fi'd-dunyâ haseneten ve innehu fi'l-âhireti s biz dünyada ona bir iyilik verdik şüphesiz ki o ahirette de salih kimselerdendir. Thumma owhayna ileyke enittebi' millete İbrahim hanifan ve ma kana minel müşrikîn. Ey Muhammed sonra sana hakka yönelen İbrahim'in dinine tabi ol.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 o sabredenler için mutlaka daha hayırlıdır. Ve acbir ve ma sabruk illa ve la ve la fi Ey Muhammed, sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlara üzülme. Kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme. İnna Allaha ma'allezine Şüphesiz ki Allah kötülükten sakınan ve iyilik yapanlarla beraberdir.